Oh! checkaste Merhaba kainat, bugün 25 Mayıs Salı, yıl 2010, ay 5, gün 145, Hızır 20, 1431 Hicri-i cemazü 11, 1426 Rumi Mayıs 12. Günün tarihi, 7 yıl önce bugün 25 Mayıs 2003'te Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Uzak filmi, 56. Kan Film Festivali'nde büyük jüri ödülünü kazandı. 115 yıl önce bugün 25 Mayıs 1895 tarihinde 12 ciltlik Cevdet Tarihi adlı eserin yazarı tanınmış tarihçilerden Cevdet Paşa İstanbul'da vefat etti. Günün fıkrası Ali'nin yaramazlığı mahallede meşhurdu. Bir gün onu bahçede gören komşuları annesinin ne yaptığını sorarlar. Ali İçeride beni uyutmaya çalışıyor der. Yemek listesi. Gün 145. Kıymalı yumurta, imam bayıldı, salata, sütlaç. Büyük saatli maharif takvimi. <Gülüyor> awimmawat we know awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat awimmawat No! Akçeş Açık Radyo Bösesi 949 aynı zamanda AçıkRadyo.com'dan da internet üzerinden de yayın yapan Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi Ömer Madra ve Volkan Artunç'la birliktesiniz Abi Haligua iş gezisinde bugün Günaydın Günaydın Evet bugün tek başıma programı yürütmeye çalışacağım sizler için ben Deniz Ömer Madra Volkan'dan aldım sessiz ortam Volkan'dan aldığım destekle. Evet, açılışımızı bu sefer çevreyle yapmayalım. En önemli haberin yer, gene e, büyüyen, e, Meksika Körfezi'nde büyüyen muazzam petrol faciası olduğunu düşünüyorum ama belki insanların ruhunu adam akıllı karartmaya yetmez onunla girmek diye. Jamaika'da büyük bir e, huzursuzluk başladığına dair haberle başlayalım. Bir, birkaç günden beri e, devam etmekte olan gerginlik giderek yükseldi. Jamaika'nın başkenti Kingston'da polis bir e, e, uyuşturucu tacirinin e, mafya babasının Amerika Birleşik Devletleri tarafından arandığı söylenen birinin merkezini bastı söyleniyor. O sırada paniğe kapılanlar var. Kaçıyorlar. Müthiş bir çatışma çıkmış. Güvenlik kuvvetleriyle Christopher Dudus Coke adı verilen çete şefi deniyor. Onlar arasında El Cezire'den okuduğumuz bir haber ve sokaklarda cesetler yattığı da haberi var. Hem BBC'den hem de El Cezire'den aldığımız haberler bunlar. Ve pazartesi de ikinci gün çatışmalar vardı. En az dört kişinin öldürülmüş olduğu, aralarından birinin de polis olduğu belirtiliyor. Birçok da var. Bazı hava limanları da yani bazı hava yolları da havalimanlarında olan uçuşlarını Kingston'a kapatmışlar vazgeçmişler büyük bir Jamaika'da geçen hafta bu Coke adlı kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi sınır dışı edilmesi daha doğrusu orada yargılanması için E, kararını e, hükümet e, değiştirmiş. Onun üzerine de ciddi bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu e, yargılamasından gelen kararın aslında gizli dinleme de, kanıtlarına dayandığını söylüyorlar. Ama fikrini değiştirmiş Jamaica baş Başbakan. ve onun üzerine göndermemeye karar verince Jamaika ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara, e, arasındaki ilişkiler de gerginleşmiş. Ve böyle bir dünyanın en yüksek cinayet oranlarının olduğu ülkelerden biri belki de birincisi Jamaika. Geçen yıl 1666 kişi ateşli silahlarla öldürülmüş. Ama nüfusu da sadece 2 milyon 800 bin kişi. Burada yükselen bir tansiyondan ve şiddetten bahsetmek mümkün. Başka şiddet merkezleri de bize daha yakın, Jamaica'dan daha yakına gelelim. Irak'ta, Irak polisi, polise yeni seçilen bir milletvekilinin Musul'da öldürülmüş olduğunu açıklıyor. Milletvekili Beşar El-Ageydi Mart ayında bu göreve seçilmişti. İyad eski başbakan İyad Allavi'nin önderliğindeki laik ittifakta yer alıyordu. Biliyorsunuz Irak'ta bir türlü kurulamıyor. Hükümet Be Beşar el-Ageydi evinin dışındaki silahlı iki kişi tarafından vurularak öldürülmüş. Biri yakalandı diyor. Öldürülen ilk milletvekili diyor BBC Türkçe'nin haberinde. Yani bundan sonra da yani seçimin ardından göreve geldikten sonra öldürülen ilk milletvekili diyor. Bundan sonrakileri de beklediği gibi bir hisse kapılabilir miyiz bilmiyorum bu haberden. Ama o 7 Mart seçimlerinden sonra hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için yeterli sayıda sandalye kazanamamıştı. İki sandalyelik bir fark vardı ya da Lavi. ittifakın önde götürdüğü, bitirdiği seçimden ama şimdi o fark bire inmiş oluyor. Bu çok ağır bir durumla karşı karşıya durumda. Zaten Irak işgal edilmiş 2003'ten beri Amerikan ve Müttefikler işgalinden bu yana artık ülkede bir toplumsal çözülmenin de hat safhada olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Bir başka habere de bakacak olursak başka bir e, şiddet e, köşesi Afganistan. tarihte Yakın tarihte ilk defa Amerikan kuvvetleri Afganistan'daki e, konuşlandırılmış olan Afganistan kuvvetlerinin Ajans France Press haberine bakılacak olursa Irak'takinden daha fazla olduğu ortaya çıkmış Pentagon'un açıklaması. Bu dün yaptığı bir açıklama. Şu anda Afganistan'da 94 bin sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Amerikan askeri var. Oysa Irak'ta 92 bin kaldığı belirtiliyor. Bir Elizabeth Robbins adlı bir subay, Amerikan subayı Ajans Fransız Presse bunu, bu bilgiyi vermişler. Böylece eksen... Afganistan'a doğru kayıyor denebilir. Günün önemli haberlerinden bir diğerine bakılacak olursa çok önemli bir haber. İsrail'in 1975 yılında Güney Afrika'ya nükleer silah satmayı önerdiği belgelenmiş durumda The Guardian gazetesinde bir belge inandı. ve bir çık yakında çıkacak olan Sasha Polakov Suransky adlı bir Amerikan e, akademi üyesi yani daha doğrusu bir öğretim üyesi Sasha Polakov Suransky bir kitap e, yazarken bu Ortadoğu konularında konularıyla ilgili sanıyorum. Fakat e, af Güney Afrika ile o zamanki ırkçı rejimle dünyanın en korkunç ırkçı rejimine sahip olan Güney Afrika ile İsrail arasında gizli görüşmeler ve bir anlaşma yapıldığının belgeleri ortaya çıkmış. Yani bu üç kapsamda ırkçı yönetimle Peres 3 ayrı bomba türü üzerinde açıkça silah pazarlığı yaptığını koyan belgeler var. Declassified damgasıyla yani artık sır olmaktan çıkarılmış damgasıyla Güney Afrika'nın nükleer başlıklı füzeleri bir koruma kalkanı olarak yani önleyici bir silah olarak talep ettiğini gösteren bir yazı. Bu Guardian'ın haberiydi. Savunma bakanları o zamanki savunma bakanı da şu anda Cumhurbaşkanı olan. kimileri tarafından da bilge bir insan olduğu söylenen, pompalanan, Simon Peres'in adı var. İsrail'deki nükleer başlıkların varlığını resmen kanıtlamış olmasının yanı sıra, İsrail'in nükleer yayılmanın anlaşması, nükleer yayılmayı önlemeye çalışan anlaşmalara da derece kıymet vermediğini ortaya koyan bir durum bu. İki ülke arasında çok geniş çaplı birçok askeri anlaşma da yapmışlar iki ülke arasında. Ve bütün bunların sonunda da bir madde varmış. Çok Bu anlaşmanın bizatihi varlığı da ebediyen gizli kalacak diye bir anlaşma yapmışlar. Doğrusu bomba etkisi yaratması beklenen bir haber. Çok fazla gazetede göremedim. Türkiye'deki gazetelerden kastediyorum. Görebildiğim kadarıyla. Taraf Gazetesi'nde birinci sayfadan girilmiş. Bakıyorum başka bir gazetede de var mı diye. Bir de Bir Gün Gazetesi'nde birinci sayfadan girilmiş bu haber. Geri kalan gazeteler için çok fazla büyük bir ilgi taşımıyor. Ha bir de Türk Gazetesi'nde de küçük birinci sayfalar ama gayet küçük olarak e, girilmiş olduğunu görüyorum. Yani çok ayrıntılı bir arama yapmaya da lüzum yok. Olağanüstü e, yani toplumların uluslararası siyasetin İyi. tamamen çifte standartlara, riyakarlığa dayandığını ve kuvvet ilişkilerine dayandığını gösteren çok önemli bir söylemle eylem arasındaki muazzam farkı gösteren haberlerden biri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin eski savunma bakanı Piik Bota ve dönemin İsrail savunma bakanı Cumhurbaşkanı şimdiki Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında çok üst düzey, çok gizli bir toplantı tutana dün Guardian gazetesinde yayımlanmış oldu. Başlık bu nükleer başlıkların üç farklı boyutta mümkün olduğunu söylüyormuş gazeteye bakılınca da bu üç farklı boyutta. ibaresi uluslararası bir pazar yani pazar yerinde nükleer satışı gibi bir şey olduğunu ortaya koyuyor yani konvansiyonel verelim kimyasal verelim bir de nükleer başlıklar verelim diye bir pazarlık yapılıyor askeri ilişkileri genişletelim yani Güney Afrika'nın faşist yönetimiyle İsrail'in sosyal demokrat hükümeti arasında hoş bir anlaşma var. Bu, bu ilişkilerin çok yakın olduğu biliniyordu ama ilk defa bu denli e, belgelenmiş oluyor. İlk resmi kanıtı Amerikalı akademisyen Sasha Polakov-Suranski tarafından ortaya çıkarılmış. Bu İsrail'in biliyorsunuz bu konuda tam bir belirsizlik politikası izliyor bütün dünyaya karşı. 200'den fazla nükleer başlığı olduğu bilinmekle beraber Mordechai Vanunu tarafından Ortaya çıkarılmış. Ondan sonra da tuzağa düşürülmüş. İsrail'in nükleer teknisyen ve 18 yıl e, hapis yatmıştı. Bunların açıkla e, bu gizli İsrail nükleer programının olduğunu ortaya koyduğu için e, oradan beri pek İsrail'in bu konudaki söylediklerine güvenilmiyor. Güney Afrika hükümetine baskı yapmış İsrail belgelerinin İsrail belgelerin kendisine verilmemesi için Güney Afrika hükümetine baskı yaptığını söylüyor Suranski. Fakat başarılı olamadılar. Güney Afrikalılar bu talebi dikkate almadı. Sadece birkaç cümlenin üstünü çizerek belgeyi bana verdiler diyor kitabını hazırlarken. Afrika Ulusal Kongresi, yani Mandela geldi ondan sonra biliyorsunuz 27 yıl hapis yatmıştı o da. Onu, Afrika Ulusal Kongresi, ANC hükümeti eski hırk ...ırkçı apartheid rejiminin müttefikleriyle ilgili kirli çamaşırların ortaya çıkmasına aldırmadı demiş. Konuşulmayan ittifak. İsrail'in Güney Afrika'da apartheid ile ittifakı adıyla geçen hafta Amerika'da yayınlanan kitabında yer verdi. Ayrıntılar bunlar. 31 Mart 1975'te olmuş. İsrail'in elindeki Jericho füzelerinden Eriha belki... Bu ülkeye satmayı önerdiği toplantıya bir sürü de insan katılmış. Güney Afrika Genelkurmay Başkanı Armstrong aynı gün çok gizli bir bilgi notu hazırlamış. Güney Afrika'da üretilen veya dışarıdan alınan nükleer başlıklar takılmasının değerlendirildiği belirtiliyormuş. Perez ve Bota'nın imzaladığı gizli toplantı tutanağında bu sefer Şale kod adıyla bahsediliyormuş. Bu belge daha sonra 1983'te Sovyetlere ajanlık yaptığı için tutuklanan Güney Afrika eski deniz komutanı Dieter Gerhardt'ın apartheid rejiminin çöküşüyle hapisten çıktıktan sonra söyledikleriyle de uyuşmakta. Belgesi ortada yoktu sadece. O da şimdi çıkmış durumda. Peki bu durumda İsrail'e sormuşlar nedir vaziyeti. Simon Peres'in sözcüsü Ayelet Frisch bir açıklama yapmış. Böyle bir görüşme olmadı demiş. Haber yayınlanmadan önce Peres'in yorumunu almak üzere de aramadılar demişler. Gazetenin Cumhurbaşkanlığı bürosundan yorum almaya çalışmamasından üzüntü duyduklarını söylemişler. Ve bunun bunun bakıyorum şeyde, El Cezire'nin haberinde de şey diyor. İsrail açıkça yani hiç sürpriz değil demiş ondan sonra bir yorumcu Alistair Sparks diye bir Güney Afrika'dan Rand Daily Mail gazetesinin yorumcularından El Cezire'ye demiş ki böyle bir ilişkinin ortaya çıkması hiç sürpriz değil. Tabi İsrail şimdi hemen çıkacak ve inkar edecek ve bunu ciddiye alan herkesi de antisemit Yahudi düşmanı ilan edecek ama Bu İsrail'in dünyanın saygısını korumayı gittikçe daha zor başaracağını gösterecektir demiş. Nitekim işte öyle de görünüyor Ayelet Frisch'in açıklaması. Cumhurbaşkanına da bir sorsalardı ondan sonra yayınlasalardı diyorlar. Dünyanın yani 3 ayrı kimyasal e, silahlar yani weapons of mass destruction diye bütün Irak'ı yok ettikleri kitle imha silahları var diye açığa çıkmayan bir olayda işte şimdi kitle imha silahlarıyla ilgili belgeleriyle ortada ama kimsenin oralı olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Evet devam edelim. İsrail ile ilgili ve Orta Doğu ile İsrail-Filistin İsrail meselesiyle ilgili de birkaç haberimiz var. Tam adı geçmişken üstüne üstlük Zamanlama açısından da olağanüstü ilginçlikte olan bir haber var. İsrail'li nükleer teknisyen Mordecai Vanunu biraz önce sözünü etmiştik. 18 yıl hapiste yatırıldıktan sonra bunun da önemli bir bölümünü 6 yıl kadarını da hücre hapsinde belki de daha fazlasıdır hatırlamıyorum. Ama... 18 yıl yattıktan sonra çıkmıştı. Şimdi gene tutuklanmış ve hapse atılmış. Çünkü gerekçesi de hapse çıktıktan sonra kendisine mahkeme kararıyla yabancı medyayla konuşmamak ve yurt dışına seyahat etmeme yasağı konmuştu. Yabancı basınla konuşmuş olup olmadığı tartışmalı ama 2007'de Altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çünkü serbest bırakılma şartlarını ihlal ediyor diye. Norveçli bir kız arkadaşı varmış. Onunla beraber olmasını kendisi sonradan Katolikliği de seçti. Morde hayvanunu önemli bir kendi ifadesiyle dünya kamuoyunun casusuyum ben. Gizli şeylerin açığa çıkması için diyen. O zaman... kabul etmeyince Morde hayvanını bu şeyleri yabancılarla görüşmeme yabancı medyaya demeç vermeme şeyini falan dışarı çıkmaya ama bunun üzerine tekrar hapse atılmış durumda dün sokmuşlar hapse BBC'nin haberinde giderken 18 yıl boyunca benden bir şey alamadınız bu 3 ay şimdi hapis yatırarak hiçbir şey Alamazsınız utan İsrail diye bağırarak gitmiş. Bu arada bir de son haber İsrail'den İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman eski bir koruma bar gibi bir kimliği vardı. Sonra Dışişleri Bakanlığı'na geldi ırkçılığıyla biliniyor. O da bir yeni davaya daha uğramış yolsuzluk davası ve şimdi... Polis soruşturmasını saptırmakla, hedefinden saptırmakla ve para aklama suçlarıyla tekrar yargılanacakmış böyle bir şey. Gençliğinde Sovyetler Birliği'nde bir bar fedaisi olarak çalışıyormuş ve sert üslubuyla da tanınıyormuş. Mesela bir seferinde cehenneme kadar yolu var demişti. Hüsnü Mübarek için sevimli bir insanımız var. Onun da davası devam ediyormuş. Bu arada da e, İsrail'in ve Mısır hükümetlerinin Gazze üzerindeki kurmuş oldukları büyük kuşatmayı kırmak üzere uluslararası bir vatandaş hareketi tekrar harekete geçti. Yüzlerce insan 20 ülkeden İsrail'in denizden ablukasını, Gazze'deki ablukasını 8 gemilik bir filoyla kırmaya gidiyorlar. İşte Türkiye'den de 3 gemi e, gidece gideceği belirtiliyordu. Tam takip edemedim. Ama Free Gaza Movement diye bir hareket var. Yani Özgür Gazze hareketi European Campaign to End the Siege of Gaza diye bir hareket daha var. O da Avrupa kampanyası e, Gazze'nin kuşatılmasını sona erdirmek için Malezya'lı insan, insan hakları örgütlerinden Perdana ve Türkiye'den de İHHA'nın katıldığı 3 gemi yani bu koalisyonun 3 gemisi İrlanda'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den yola çıkıyorlar. Altı 3 e, gemi evet sonuç olarak. Ve İsrail Toplam bakıyorum bir yanlışlık yapmayayım diye. Bu gemileri toplam üç mü altı mı tam tespit edemedim. Ama Türkiye'nin de bu iş için satın aldığı Rachel Corry gemisi de var. ve e, Gazze'de 50 bin kişinin e, için yeniden e, yok edilmiş roketlerin altında, bombaların altında tarma edilmiş. Evlerin yeniden inşası için malzeme nakline de izin vermiyor. 22 günlük İsrail saldırısı Gazze'de 2008'de ve Ocak 2009'da 22 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etti. Binlerce kişi de şey yaptı, e, uğurladı onu. İki gemi Atina'dan, Pire'den kalkıyor. Evet sayıyı şimdi daha net olarak bulabiliyoruz. Üç oldu, iki gemi de e, Girit'ten. gidecekmiş bu Rachel Corey gemisi Girit'ten Perdana Kuruluşu tarafından satın alınmış Malezya Kuruluşu tarafından ve işte tıbbi malzeme ve çimento da var. O da İrlanda'dan yola çıkıyor. O aktivist öldürülen buldozerlerle ezilen Rachel Corey'nin 2003'te Refah'ta Gazze'de Filistin ailelerinin yıkılmasına, evlerinin yıkılmasına karşı çıkan Rachel Corrie'nin adı verilmiş. Büyük bir şey var. Enright da eski bir Amerikan ordusundan ve Dışişleri Bakanlığından diplomat olan Enright'ın yazdığı bir yazı var. O hareketin koordinasyonunda bulunuyor kendisi de. Gazze geliyoruz bu kuşatmayı kıracağız diyorlar. İsrail ve Ortadoğu'yla ilgili haberler bu. Uzak Doğu'dan da Birleşmiş Milletler, Ban Ki-moon Genel Sekreteri Güney Kore yönetiminin bir donanma gemilerinin Kuzey Kore tarafından batırıldığı yönündeki şikayeti Güvenlik Konseyi'nde alınacak gerekli önlemler yoluyla karşılıksız bırakılmayacağına inanıyorum bunun diyor. Ban konuşmuş Hillary Clinton'da Kuzey Kore'yi Güney Kore'nin bir savaş gemisinin batmasından sorumlu tutan raporun ardından gerilimin tırmanmasını önlemek için büyük çaba harcandığını söylüyor. Bir savaş tehdidi var Güney Kore haber ajansının dinleme servisine göre Kuzey Kore savaş gemisinin batması olayına karşılık yeni yaptırımlar uygulanması durumunda. Topyekün savaş tehdidinde de bulunmuştu. Yani orada da çok ciddi bir gerilim var. Hatta biraz da trajikomik durumlar olabiliyor. Soruyorlar Güney Koreyi, Kuzey Koreyi de şeyden sayacak mıyız diye, terörist devletler listesinden çıkaracak mısınız? Tekrar alacak mısınız diye. Biz ara çıkartmışlardı. Bakacağız demiş Hillary Clinton'da. Evet şimdi bir ara verelim. Daha önce şimdi radyosunu açanlar için söyleyeyim ki bugün Abi Haligua program ortamı Abi Haligua işgirisinde yok. Onun için de sessiz ortamımız Volkan Artunçla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri Meksika körfezindeki korkunç çevre faciasından biraz bahsederek. Evet Açık Radyo'dasınız 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30 altı dakika geçerken ikinci de programın başında da e, abi Haliguan'ın olmadığını söylemiştim. Bir kere daha tekrar edeyim ve programın ilk açılış parçası olarak The We Away, The Lion Sleeps Tonight adlı şarkıyı çalmıştık. Şimdi de aynı gruptan The Tolkons grubundan bu gece Aslan Dans ediyor anlamına gelecek. Tonight the Lion Dances gene El Wimoway adlı parçayı dinlettik. Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan bir çizgide çok bir dönemde çok hoş parçalar yapmış olan The Tolkons'ın Kurucu elemanı Meçmago'nun doğum günlüğü de bu vesileyle iki parça çalarak onlardan da kutlamış olduk. 1947'de bugün Brooklyn'de doğmuştu kendisi. Evet bir son dakika haberi, flash haberi de verelim. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir tur otobüsünün Aksu çayına düşmesi sonucu ilk bilgilere göre 12 kişinin ölmüş olduğu haberi geldi. Bunlardan Büyük bir çoğunluğunda Rus turistlerden olduğu haberi de ilave edildi ama onun dışında bir bilgiye sahip değiliz. Evet devam edersek Amerika Birleşik Devletleri'nde Körfez'de Meksika Körfez'inde muazzam bir petrol fışkırması devam ediyor. Yüz binlerce galon fışkırıyor ve çok kırılgan o sulak alanlara güney eyaletlerinde Louisiana'da, Alabama'da... ...ve diğer üç Florida'ya da... ...uzanmakta olan... ...ve enerji devi... ...BP'nin... ...bütün bu akmayı hükümet... ...şeyin üzerine... ...BP'ye yıkmaya... ...yıkıyor ama... ...kendisinin de bu suçun... ...önemli ölçüde ortağı şeklinde... ...davet ettiğini... ...hareket ettiğini... ...ve olaylara davetiye çıkardığını gösteren... ...çok sayıda haberde... Gittikçe yüksek sayıda yayınlanıyor Amerikan ve dünya basınından. Ve mesela sürekli olarak şey laflarına rastlıyoruz. BP'den petrol kirliliği araştırmasına finansman sözünü aldı. Aldık ve işte hükümet mesela Salazar, Ken Salazar bir çift partili yani hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden oluşan bir heyeti senato heyetini de gönderiyormuş incelemeler yapmak üzere yani bu İçişleri Bakanı Ken Salazar da onlarla birlikte olacakmış. Böyle şey çok şık tabirler kullanılıyor işte bu ayakkabımızı botumuzu boğazından çekmeyeceğiz diye böyle savaşvari ibareler kullanılıyorsa da herhangi bir şey yapıldı. iş yapılana iş bitirilene kadar demiş ama e, yani BP'yi her açıdan sivil olarak ve ne yoldan e, sorumlu tutmak gerekirse onu da yapacağız diye bir tur atarken söylemiş İçişleri Bakanı ama bütün bunların mesela e, Amerikalı komutanında sahil güvenlik komutanı e, İngiliz petrol şirketi BP'nin İngiliz kökenli aslında çok uluslu da doğrusu uluslararası bir şirket tabi. BP'nin dünyanın en çok kâr eden ikinci şirketi filan BP'nin Meksika körfezindeki akıntıyı kontrol altına almak için elinden geleni yaptığını söylemiş. Sahil güvenlik komutanı ve Thad Allen or amiral ve Amerikan hükümetinin BP'nin sorumluluğundaki bu işi üstlenme niyeti olmadığını açıklamış. İşte yeni bir şey dene, yöntem denenecek deniyor. Yeni bir kuyu daha Açılacak mı ne yapılacağı bilinmiyor fakat mesela çok verilen ilk açıdan verilen bilgilerin 10 katı daha büyük miktarların en az 10 katı belki 20 katı miktarların püskürmekte olduğu ve ayrıca da Suyun altında on, yani aylarca hatta belki yıllarca kalıp e, oksijenden yoksun bölgelerle bütün deniz hayvanlarını ve bitkilerini perişan edeceği yolunda da haberler birbiri ardından gelirken ağırda yazılar çıkmaya başladı. Mesela Oxfam'dan çalışan Robert Reddick adlı bir Oxfam Amerika'da. Editörlerinden biri ve romancıymış aynı zamanda şey ekolojik bir korku filmi geçiyor hepimizin önünde dostlar düşmanlar işte şeylerin aileleri petrolcülerin aileleri balıkçıların aileleri herkes inanılmaz bir dehşete düşmüş vaziyette ve tek bir soru soruyoruz. Başkana hitaben açık bir mektup yazmış. Bu başkanın Katrina'sı diyenlere aldırmayın diyor. Bu Katrina kasırgası bu şey yüklenmişti ya Katrina fırtınası tayfunu. E bu sizin Katrina'nız değil. Üç hafta önce böyleydi sizin Katrina'nızdı. Şimdi sizin Çernobil'iniz olmak üzere artık diye bir yazı yazmış. Ve Parmağınızı bile kımıldatmadınız diyor. Bu kadar bu üstünde her şeyin üstünü kapatma, yalanlarla örtme, örtbas etme şeyini bu hakareti hak etmek için ne yaptık? Hiçbir kanun yok diyorsunuz benim müdahaleye imkan veren. Deli saçması. Ne zamandan beri bir başkan ulusal güvenliğe, güvenliği korumak için kanunlar beni engelliyor diye durdu diyor. ...herhangi bir şekilde sizi durduran bir şey oldu mu... ...Afganistan'da şurada burada diyor. Ama şimdi... ...bütün bu Meksika Körfezi'nin ekosistemine, ekonomisine... ...olabilecek en ağır darbe vuruluyor. Ve bu bir ulusal güvenlik tehdidi değilse... ...o zaman neyi, nasıl tanımlayacağız ulusal güvenliği diyor. Ve yani... ...bütün bu... Petrole ağır sıvıya yağ Bulanmış olan Kıyılarda ölen kuşlarda Ve balıklarda Ve bütün hayatımızın, hayat tarzımızın Ölmekte olduğuna tanıkken Çırılçıplak BP'nin Yalanları ortada Sizin de başarısızlığınız ortada Başkan diyor Ve yani Sizin işinizi benim yapacak halim yok Diyor Ama başkan yani siz de 18 ay ve milyonlarca ve milyonlarca doları biz bunu yapabiliriz. Ya ben yapabilirim diye yes I can diye geldiniz diyor şimdi. Ya bu mesele aslında sizin mirasınızla, geleceğe bırakacağınız mirasla ilgili değil. gerçi bu miras petrol rengi harflerle bütünüyle şey bataklıklara ve muslak alanlara yazılmış olacak ama Asıl mesele Meksika körfezi nokta bekleyemeyiz bekleyemezsiniz ve bir tek gün bile geçmesine izin vermeyin diye bu tarzdan çok sayıda yazılar yazılmaya başlanmış vaziyette ve ne kadar daha büyük petrol şirketlerinin bütün dünyayı yönetmesine izin vereceğiz diye soruyorlar çünkü bir ay geçti artık ve Antonio Yuhas'ın da bir ilginç yazısı vardı The Guardian gazetesinde çıkmış. Şimdi bütün doğrudan etkilenen e, komünoteler, e, topluluklar e, organize oluyorlar, birbirleriyle internet üzerinden hesaplaşıyor, hazırlı e, ve hazırlıklarını tamamlıyorlar. Halk da gittikçe e, ayağa kalkıyor, başını kaldırıyor, öfkeli ve harekete geçiyor. Yani e, petrol şirketlerini Son bir uyarı gerçek operasyonlarının gerçek bedeli dayanılamayacak kadar fazla oldu bizim için diyorlar. Petrol kullanmayı devam ettirdiğimiz sürece operasyonları sınırlandırılmalı, regüle edilmeli, düzenlenmeli ve sonunda da ortadan kaldırılmalı, yasaklanmalı diye ağır bir yazı yazılmış durumda. Bir de başka rapor. Son olarak bu konuda bir rapor daha vereyim. Ee, yani BP bir kere topladığından, sopladığını söylediğinden çok daha az yakalayabildiğini söylemiş Guardian'ın Julia Colvin bir haberi de. Onu da e, ama asıl söylemek istediğim o değildi. Meksika körfezindeki bu korkunç durum devam etmekte olan ve sonu da hiç görünmeyen durum. Yani 20 bin ile 100 bin varil arasında e, akan, akıp durmakta olan, fışkırmakta olan petrol. Şimdi işte çamurla mı tıkayalım yoksa betonla, önce çamur biraz da betonla mı tekrar tıkayalım diye hesaplar yapılıyor. Fakat e, bu şel başlıyormuş şimdi bu yılın, or, birkaç ay sonra bu yılın sonlarına doğru e, şel de şeyde başlayacakmış. Alaska'da ama şimdi bu Arktik bölgesinde de bes beter bir şeyin çıkmasına yol açabilir diye korkular içinde bu da da Telegraf Gazetesi'nin bir haberi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu petrol meselesinde dünyadaki vahşet, dehşet ve çevre facialarına sonra Birkaç da işçi haberi vereyim. Türk işi işgal eden işçiler kumluğunun istifasını istiyorlar. teker işçileri. E, i̇şçilerin Türk iş işgali çok sayıda işçi ve öğrenci örgütünün katılımıyla da büyümekte. İşgale destek vermek için gelen aralarında ÖDP, TKP, ESP gibi siyasi partilerinde bulunduğu yaklaşık 500 kişinin bina önünde nöbet tuttuğu, çoğunluğunu tekel işçilerin oluşturduğu yaklaşık 50 kişinin de açlık grevine Başladığı haberleri geliyor tekrar. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun, bu da Biyanet'ten okuduğum bir haber, Türk İş'in yani İstanbul'daki birinci bölge binasını işgal ettiği haberi var. Yüz kadar işçinin hükümetle birlikte hareket ettiğini savundukları, Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun istifasını istemiş işçiler, açlık grevine ve oturma eylemlerine de başlamış durumdalar. Türk İş Konfederasyonu'nun, Türk İş Yönetimi'nin ve Mustafa Kumlu'nun istifasını istiyoruz işçiler olaraktan. Kendi attıkları imza altında durmayan sendikacıları istemiyorum. Evet, bu tek el işçilerinin İstanbul'daki Türk İş Binası'nı işgal ederek sendikaya ve Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'ya protesto hareketini gerçekleştirdiğinden küçük bir ses kaydını da size dinletmeye fırsatımız oldu. Aynı zamanda İngiliz Hava Yolları şirketi British Airways'in uçak içi hizmetten sorumlu mürettebatının 5 günlük grevinin başladığını da Britanya'dan verelim. BA şirketi British Airways şirketi ile kabin mürettebatını temsil eden sendika arasındaki anlaşmazlığın sürmesi sebebiyle çalışanların yeniden greve gittiği belirtiliyor. Sendika ile şirket ücretler ve işten çıkarmalar konusunda anlaşamıyorlar. BBC Türkçeden de aldığımız bir haber bu. Şirkete göre Londra'nın diğer hava alanları olan Gatwick ve City'den uçuşlar grevden etkilenmeyecekmiş. BA grev boyunca diğer İngiliz ve Avrupalı havayolları şirketlerinden pilot ve mürettebatıyla 8 uçak kiralıyorlar. Heathrow'dan bazı uçuşları etkilemesi bekleniyor diye. BA de grevin etkisini en aza, aza indirmeye yönelik bir dizi önlem alıyor diye haberlerde var. Bir de gazetecilere özgürlük kampanyasının başlamış olduğunu da haber verelim. Gazeteci meslek örgütleri cezaevlerinde tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması ve Türk ceza kanunuyla terörle mücadele kanunun basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerinin kaldırılması talebiyle gazetecilere özgürlük kampanyasını başlatmış durumda. TGS yani Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi Türk İş Genel Merkezi'nde düzenlediği bir basın toplantısında 11 gazeteci meslek örgütünün ortak bildirisini okumuş ve diyor ki bugün Türk cezaevlerinde Türkiye'de cezaevlerinde 46 gazeteci ve basın çalışanı bulunuyor. Bunların çoğu tutuklu olarak yargılanıyor. 15 gazeteci ve basın çalışanı da ortalama 6 aydır cezaevinde tutuklu olarak kaldıktan sonra tahliye edilmiş. Ve haklarında hapis cezası istemiyle istemi bulunan davalarda tutuksuz olarak yargılanıyorlar. Yani bütün bu tutuklamalar Türk Ceza Kanunu'nda kanayan bir yara haline almıştır. Artık kanayan bir yara haline almıştır ve bütün tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılması talebinde bulunmuş Türkiye'nin demokratik dünyadan kopmasına yol açabilecek bu tehlikeli gidişatın durdurulabilmesi için hükümeti ve parlamentoyu ilgili yasalarda köklü değişiklikler yapmaya da çağırmış. Bu da Anadolu Ajansı'ndan okuduğumuz bir haberdi. Bu arada Yunanistan'da da ciddi olarak devam ediyor. Grevler artık sürekli bir hal almış vaziyette olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bugün bir saatlik bir programımız olacak. Abi Haligua'da yok bugün. 9.30'dan sonra 27 Mayıs ihtilal ya da darbesinin 50. yıl dönümü münasebetiyle programcımız Ali Bilge ile hazırlamış olduğumuz bir radyo belgeselinin ilk bölümü, dört bölümlük bir e, belgeselin ilk bölümünü de yayınlama fırsatı bulacağız. Onun için de bir saatle yaklaşık olarak e, e, kısıtlı kalacak e, programımız. Şimdi e, bir iki de Türkiye'den haberle devam etmeye çalışalım. Size bu Bazı gazetelerde hiç görmediğimiz iki gazetede akşam ve taraf gazetelerinde gördüğümüz bir haber var. Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis, MIT ve polis operasyonuyla yakalanıp tutuklanan iki militan olmuş. Onların hedefinin başbakan olduğu öne sürüldü deniyor haberlerde. Erdoğan'a bir bebekli suikast haberi var. Taraf gazetesinden Volkan, Ka Volkan Koç. Geçen hafta MİT ve Edirne polisinin operasyonuyla yakalanan Murat K., Elif A. ve Türkiye onların Türkiye'ye girişlerine yardım eden Hasan D.'nin üzerinden Türk Telekom, Milli Eğitim Bakanlığı ve PTT'ye ait sahte kimlik kartları çıktı ve bazı sansasyonel eylemler planlayan militanların hedefinde bazı tesislerin yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın da öne olduğu öne sürülmüş. Militanların Erdoğan'ı içine el bombası yerleştirdikleri oyuncak bebeklerle öldürmeyi planladıkları da belirtilen bir haber bu. Erdoğan'a bebekli suikast manşetiyle verilmişti. Akşam gazetesi de bombalı bebek tuzağı diye Edirne sınırında yakalanan DHKPC militanlarının başbakan Erdoğan'a suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı diye veriyor haberi. Militanlar oyuncak bebeğe bomba yerleştirip ...patlatmayı planlamış. Yani büyük şehirlere saldırı... ...mitin bu şeyi... ...yani şok iddia diye veriliyor. Yüklü miktarda bomba ve patlayıcıyla... ...Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye giren... ...bu militanların... ...referandum öncesi Ankara... ...İstanbul ve İzmir'de bombalı eylemleri... ...hazırlandı, ortaya çıktı ama... ...asıl hedef başbakandı diyor... Akşamın haberinde suikastın şifresi operasyonda ele geçirilen bomba düzenekli iki oyuncak bebekle çözüldü. Çocuk, yani bebeklerin e, öneminin şurada olduğu iddia ediliyor. Yani çok ayrıntılı olarak bazı kroki ve fotoğraflarla da beraber kullanılmış Zula için kullanılan bebekler el bombası gösteriliyor. Yani şöyle bir olaydan bahsediyor Akşam gazetesi. Başbakanın çocuklara oyuncak dağıtacağı bir günde kurulacaktı. Saldırganlar ellerinde bebek olduğu için dikkat çekmeyecek ve protokole rahatça yaklaşacaktı. Oyuncak bebeklere gizlenmiş bombalar uygun anda patlatılacaktı diyor. Bomba eğitimi alıp suikast için geldiler diye Yunanistan'daki Lavrion kampında bir yıl bomba eğitimi aldılar diyor. Burada adları da verilmiş. Ama biz... taraftaki şeye bağlı kalıp sadece ön adlarını vermekle yetinelim herhalde. Bir ilginç haberde Muş'ta 358 haneli bir beldenin davaya rağmen baraj sularının altında kaldığı ve bir köylünün de yaşamını yitirdiği haberi Ahmet Çelik'in Muş'tan bildirdiği bir haber bu da tarafta. Alparslan 1 Barajı'nın inşaatı için istimlak çalışması yapmaktalarmış. Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde 358 haneyle de anlaşma olamamış. Kendilerine önerilen parayı metre kare başına 50 lirayı az bulan köylüler mahkemeye başvurmuşlar. Yalnız bu yetmemiş anlaşılan mahkemeye başvurma durumu baraj için su tutulmaya başlanmış mahkeme kararı beklemeden... Beklenmeden bu da son derece üzerine gidilmesi gereken ayrıntıları çok dikkat çekici olan bir haber. Daha sonra başka gün ve programlarda da izlemeye çalışırız bunu. Belde sular altında kalmış ve mesela Abdülcabbar Demir evinden eşya alırken yıkılan duvarın altında öldü diye bir haber var. Buna benzer bir tuhaflık da Birgün gazetesinin bugünkü manşet haberi de kep, kepçeyle antik kazı başlığıyla veriliyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Dara antik kentinde yürütülen kazı çalışmaları arkeoloji tarihine geçecek bir nitelik kazanmış ama bulgular dolayısıyla değil. Milattan önceki bazı yıllara dayanan antik kentte ortaya çıkartılan nekropolün bir bu dozerle kazılması iş makinesiyle kazılması fotoğraflı olarak da verilmiş özel haberde bir günde. Dolayısıyla yani özellikle çok ince bir şekilde fırçalarla samur fırçalarla finan çalışılan bir yerde dozer biraz sert olmuş gibi geliyor insana epey de kaşığın kepçenin tırnaklarının Tarihi kalıntıları büyük ölçüde tahribata uğrattığı da e, görülüyor anladığım kadarıyla. Evet bir e, diğer haberde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, Diyarbakır cezaevinde 10 tutuklunun ölümü üzerine Perişan adlı kişi ve diğerleri davasında... Türkiye'yi yaklaşık 800 bin avro tazminat ödemeye mahkum ettiği haberi de var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1996 tarihinde Diyarbakır E-tipi cezaevindeki operasyonda 10 tutuklunun öldürülmesini konu alan davada, Türkiye'yi yaşam hakkının ihlali ve işkence yasağını ihlali, operasyonda yaşanan şiddet olaylarının etkin biçimde soruşturulamamasından ötürü de kusurlu bularak, Toplamda 798 bin avro yaklaşık 1 milyon 600 bin lira tazminat ödemeye mahkum etmiş durumda. Bu da çok önemli bir haber. Vergilerimiz katiller için diye de bir başlıkla verilmiş Taraf gazetesinde. Onu da verelim. Ve bir saatin sonuna yaklaşırken e, gazetelerde hala e, e, yer tutar ama artık eski Önemi kadar da değil. Bu Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesiyle ilgili haberlere de geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki sürpriz isim diyor Biyenet. Cumhuriyet Halk Parti Meclisine giren akademisyenler arasında Balyoz harekat planı belgelerinde geçen Profesör Doktor Sühel Batumla, Genel Kurmay Başkanlığı İletişim Danışmanı Yardımcı Doçent Doktor Nuran Yıldız'ın da isimleri iki sürpriz isim diye geçiyor. Ve Süheyl Batum'un partiye son dakikada üye yapılarak parti meclisine alındığını isminin Balyoz Harekat Planı isimli hareket darbe planında kurulması öngörülen hükümette görev verilecekler arasında sayıldığı hatırlatılmış. Parti meclisine giren bir diğer isim de Nuran Yıldız, doçent doktorunu Nuran Yıldız, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi. Genelkurmay başkanlığına iletişim danışmanlığı yapmasıyla ve militarizmi savunmasıyla da hayli tanınan isimlerden deniyor. Ayrıca Ergenekon savunmasını üstlenenlerden Mehmet Faraç'ın da girmiş olmasından da bahsediliyor haberlerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını ve yeni yönetimin oluşumunu değerlendirenlerden Ege Üniversitesi öğretim üyesi siyaset bilimci doçent doktor Tanju Tosun da partiden kısa vadede bir çizgi değişikliği beklememek gerektiğini söylemiş. Ve kısa vadede bir çizgi değişikliği görünmüyor toplumun özlediği bir aktör olarak sunuldu Kılıçdaroğlu ama şu anda partinin çizgisinde bir değişiklik görünmüyor demokratikleşme Kürt sorununa bakışını sadece ekonomiye indirgeyemeyeceğini, indirgemeyeceğini öngörüyorum bir vizyon değişikliği için harekete geçeceğini düşünüyorum ama önder saf çizgisi ne kadar olumlu bakacak asıl bu önemli demiş konuşmanın aceleye geldiğini belirtmiş. Daha çok beklentileri AKP tarafından karşılanmamış yoksul kesimleri kazanmaya yönelikti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel ideolojik kimliğini referans almamış olması da bir başlangıç olarak düşünülebilir. Ama bunun dışında asker-sivil ilişkileri, demokratikleşme, insan hakları, Kürt sorunu, anayasal vatandaşlık, uluslararası ilişkiler gibi konularda somut sözler yoktu. Büyük değişim iddiasıyla yola çıkan bir başkan adayı daha somut bir dil kullanabilirdi demiş. Bunun altında klasik Cumhuriyet Halk ürkütmemek gibi bir kaygısı da olabilir demiş. Neo de yani iki önemli şey daha söylemiş. Onları da söyleyelim Tanju Tosun'un. Politik toplumsallaşmasını kazandığı sosyolojiyi yok sayamaz, inkar edemez. Bu sadece yoksulluk değil, Kürt ve Alevi kimliği demiş ee, Kılıçdaroğlu. Böyle bir senaryonun yakın gelecekte hayata geçebileceğini düşünmediğini gösteriyor diyor konuşmaya yeterli hazırlık yapılmaması. Ayrıca bir de neokemalistler yönetimde demiş parti meclisine yeni giren adlar arasında neokemalist yani kemalist diyebileceklerimiz var. Bu daha çok yönetime dahil ettiğimiz yeni adlarla da değişiyoruz mesajı vermek içinmiş gibi görünüyor. Hukukçu, sosyolog, gazeteci gibi kişilerden oluşan bu adlardan belli bir yarar beklendiği de anlaşılıyor. Anayasa referandumu ve seçimlere giden süreçte zaten medyada veya medya önünde olan bu adlardan toplumla daha iyi iletişim kurulması bekleniyor olabilir demiş. Aynı Akademisyen Tanju Tosun pazartesi konuşmalarında Neşe Düzel'le konuşurken de mülakat verirken de şunu söylemişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vitrin değişir ama zihniyet zor değişir. Kürt sorunu, ergenekon, türban, devlet toplum ilişkileri üzerine net cevap veremeyecekse Cumhuriyet Halk Partisi değişmeyecek demektir. İktidara gelmesi ihtimali sorulduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece yoksulluk vurgusu yaparak liberal sol çizgiye geçemeyeceğini, geçemeyince de Türkiye'nin temel sorunlarını çözemeyeceğini söylüyor ve diyor ki yoksulluk vurgusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşımaz demiş. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Tanju Tosun. Seçimlerde yoksulların oyu yüzde 10 ila 15. ideolojik oy vermeyen bu kitleyi 2002'de AKP ve Genç Parti paylaştı. Kılıçdaroğlu şimdi bu partilerin yoksullarına göz dikti demiş. Böyle bir haberler bütünümüz var. Pekala o zaman bu bir saati bu şekilde kapatalım ve Her şey yolunda giderse Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan programını yapacağız. Onun arkasından da birinci bölümüyle 27 Mayıs darbesinin 50. yıldönümü. Miktat havadan sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Sayın Matre. Günaydın. Bugün avi yok. Yok mu? Beraber, avi iş gezisinde. Evet. Miktat Bey dediniz hocam ayıp olmadı mı? Sayın Kadıoğlu diyeceksiniz abi. Sayın Kadıoğlu evet. Ay, Sayın Kadıoğlu diyenlere sınırlıyorum ben. Ya. Çok tuhaf geliyor bana. Amerikan vari. Buyurun. E, evet gayri resmi hava durumumuz nasıl? Baharı Vallahi ortaladık. Hocam, Hava, hava durumunu hiç sorma yani ne sen ne ben söyleyeyim. Hiç bir tane hava durumu tutmuyor bugünler değişiyor sürekli. Çok büyük bir şey var havada yani bir kararsızlık var. O yüzden havadan başka kimse hava nasıl olacağını bilmiyor. Ama yine de madem sordun söyleyelim. Bugün salı az bulutlu açık. 15 derece sabah oldu. 26 derecede bugün günün en yüksek sıcaklığının olması bekliyoruz. Hafif rüzgar var Lodos'tan. Yazabildiniz mi? Evet, yazıyorum, kaydediyorum. Evet, inşallah. Çarşamba hocam yarın sabah pusludur az, yine az bulutlu açık. Ee, sabah 16, 3 derece sıcaklık atıyor. Günün en yüksek sıcaklığı 29 derece. 29. Hmm. Evet, hocam tırmanacak geçiyoruz. Ve, Ve gen, yine... genelodos mu miktar? Lodos, lodos ama şey hafif yani lodos da bazen foyrat karışık ama lodos genellikle. Ee, Perşembe günü <gülüyor> sabah siste puslu yine. Gün boyunca açık az hazvulutlu bir hava var. Sabah 10 derece minimum sıcaklık Ne kadar? Oturtan 15. 15. Evet. evet gece, gece pardon 15. Sonra sabah, güneş doğmadan. Ee, öğleden sonra güneş ışıcaklığı 30 derece. 30. Evet. 30'u bulduk yine. Hafif. Ee, ama bu sene rüzgar şeyden Poyraz'dan kuzey Ee, Kuzey Doğu ee, Hafif Aralıklı Orta Şiddet'te Gündüz or öğle saatlerinde ee, Hocam Bu haftanın şeyi en önemli olayı Cuma günü yine sisli pustu sabah saatleri Öğden sonra açık az bulutlu Sabah 15 küçük, En küçük, küçük sıcaklık ee, Öğleden sonra 31 Bu derece oluyor yani 30 derece Cuma günü geçmeyi bekliyoruz Evet Yine rüzgar poyrat hafif Bu sene e, 30 dereceyi hiç bulmuş muyduk daha önce hatırlamıyorum. Valla ben hatırlamıyorum İstanbul 31'i geçtiğimizi. Evet. Yani, Şumartesi günü parçalı az bulutlu aynı sıcaklıklar. Sabah 15 öğleden sonra 31. Yalnız rüzgar Poyraz'dan Karayel'e dönüyor bir ara. Yine hafif aralıklı orta şiddette. Pazar günü soğuyor hava. Şart, hava etmeyi. Bir havada belirgin bir soğuma var. 31 dereceden günün en yüksek sıcaklığı 26 dereceye düşüyor. Bu da Poyraz'ın kuvvetlenmesinden. Hafif olan Poyraz orta şiddete çıkıyor pazar günü. Pazartesi de yine aynı. 26 derece olacak. Poyraz yine orta şiddete edecek. En sabahları kaç olacak? Pazar ve Pazartesi aşağıya. Pazar 16, Pazartesi 14. Yani bu Sabahları bekle değişmiyor sıcaklık. Evet. derece civarında sürekli kalıyor. Burada bir tek değişkenlik gösteren şey rüzgar. Rüzgar kuzeye dönüp Orta Şiddet'te esna başladığı an sıcaklıklar pazar, e, pazartesi 5 derece düşüyor. Cuma cumartesi 30 derece civarlarında olacak. Açık, az bulutlu, yağışsız bir hafta bekliyor bizi. Evet e, peki bunlar e, e, şimdi Gün içinde Epey bir e, değişme Olduğu göze çarpıyor bir kere Yani özellikle cuma Ve cumartesi günleri evet. 15 ile 31 derece Arasında yani e, ha, Gece gündüz sıcaklık farkı Büyük bir farkı evet, Hava açık olduğu için geceliğin ayaz oluyor Ayaz olacağı için de Sıcaklık oldukça hızlı düşüyor Zaten sabah saatlerinin puslu sis olması da bundan kaynaklanacak Gece ayaz olduğu zaman yer seviyesi Çin notası sıcaklığı diye bir sıcaklık var bizim kullandığımız. O sıcaklığa yaklaşıyor. O sıcaklığa yaklaştığı zaman da havada sis tuz şeklinde bir yoğuşma oluyor. Bir de hava kilitçileri fazla olduğu zaman da sabah saatlerinde görüşte biraz düşük oluyor. Yani bu havanın açık ayaz olmasından kaynaklanıyor. Hava açık ayaz olduğu zaman geceleyin sıcaklıklar güne göre daha çok düşer. Sabah sis pus gibi bir şey oluşur. Ama sabahın sisi pusu da o günün havanın güneşte olacağını söyler. Yani böyle bir havadayız. Yani gece gündüz farkı 15 derece. Evet 15 derece evet. bayağı yüksek tabi. Peki yani, bir de şeyi sorayım Miktat Bey. Bu mevsim normallerine göre nasıl? Mevsim normalleri içinde midir? Bu, mevsim... Şu anda mevsim normallerinin altındayız. Altın... 30 dereceden ile beraber mevsim normallerine çıkacağız. Mevsim biraz üstüne çıkacağız. Evet. Şu anda. Yani o 26 nesim altında olacak. Evet. Ama 31-32 nesim normalarının bir derece üstünde olacağız. Yani birazcık şey gidiyoruz. Nesim normalarının Üstüne çıkmadı çok fazla ama Önümüzdeki yazın öyle olması bekliyorum üzerine bir yaz bekleniyor aslında bu yıl. Evet bekleniyor Zaten geçenlerde gene NASA'dan galiba tamam, Yapılan açıklamayı da Bana NASA demeyin ne olur ne, Neden Ben çünkü NASA'dan açıklama yapıldı diye Türk basına çıkan bütün haberlere Gidiyorum NASA'ya inceliyorum NASA'nın raporunu bazen buluyorum Bazen bulamıyorum Bulduğum zaman da içinde Türkiye'yi bulamıyorum Ben, Tamamen uydur kaydır. Ben doğrudan doğruya NASA'nın NASA'dan <gülüyor> <gülüyor> verilmiş rapor haberlerine bakıyorum. Yani şeydi, Nisan ayının da e, şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en yüksek sıcaklığın ha, kaydedildiği başka. ay olmuş. Böylece yani Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarının tamamı tarihteki en sıcak dört ay olarak Bu, dünya geçti kayıtları. Evet. Ama NASA Türkiye için bir böyle Sağlamdan yapmazlar. Yapmaz, yani, yapmaz tabii. Ben zaten tamam. Türkiye'ye ya bakmadım. Ha, yani ama dünya genelinde ölçüm yapıp şeye bakıyorlar. Bu doğrudur o ama Türkiye'yi özel NASA'nın işi gidecek Türkiye'de şöyle vardır, olacak, yani öyle bir şey. Hep böyle bir uydurma haberler vardır gidiyordur yani bunlar. Bazen tabii ki eğer çok böyle Türkiye'de şey olursa böyle çok ilginç, ekstra bir şey o rapor edilebilirdir evet. ama rutin olaylarda da NASA'nın Türkiye ileki raporu olmuyor genellikle. Evet tabii ama, ee, ama şimdi mesela bu işte küresel iklim değişikliğinin olmadığını söyleyen büyük şirket enerji şirketlerinin de pompaladığı ya. bir inkar kampanyasına karşı işte Dr. James Hansen ve arkadaşları NASA'da ve Columbia Üniversitesi'nin internet sitesinde her ya ay başla, bütün evet. şeyleri mikro düzeydeki değişiklikler de dahil olmak üzere bütün ölçümleri yayınlamaya başladılar. Orada bu net olarak görülüyor. Sıcaklık yani, durmadan artıyor. Evet, dünya ortalama sıcaklığında artış var. Bu bir trend. Evet. Çok belirgin bir trend var. Bu doğru. Yani Ama NASA çıktı da ülke ülke hava tahmini yapıyor yani. O tabii, olarak, şüphesiz. Da, onu oraya bulaştırmamak gerek, sulandırmamak gerekiyor. Ee, yani bu NASA şeyleri bana geliyor. yeter Hocam NASA böyle rapor yayınladı falan. Hiç gidim yok başımda. <gülüyor> nasayla işim olmaz yani neden öyle bir rapor yayınladığını ben işim ne kadar hiç yani o e, tamamen kent esnafesi memet ne diyor medya esnafesi Türkiye'de o yüzden ha, şehir esnafı diyor arkadaşlarında şimdi hocam bir şey değil şimdi arabaya şeye gidiyoruz bir okula çocuklara e, demel, afet bilinci anlatacakız ne e, güzel böyle dolaşıp diyor da çocuklarla işimiz var şimdi kaptan diyor ki benden hiç bahsetmiyorum diyor. bir tane siyasetçi şeyin kaptan var burada Hı. Hocam bunu ben o atardım işte yani böyle. Bak, yarım saatliğini <gülüyor> bekletti ötüm O zaman. Arabada oturmuş böyle bakıyor yani. Bir şoför kaptan hocam aynı şey gibi böyle doğadaki var ya vahşi hayvanlar gibi böyle. İki tane oturacak, iki dakikada bir de sağa sola bakacak ne oluyor, ne geliyor, ne gidiyor, düşman var mı yani, geliyor mu diye O sizi şimdi duyuyor mu kaptan? Duyuyor, yanımda. Arkasından konuşmuyorsunuz yani. Arkasından oturuyorum gerçi de, arkasından konuşmuyorsun konuşuyoruz gibi olmazı. Yani böyle kaptana soracağım. Olmaz mı? Kaptan ya. Allah'ım ya. Uyuyor arabada. Ben onu bekliyorum orada. Yani aramızda da iki tane araba var. park <gülüyor> Biz izimizi göremiyoruz. İşte durumumuz böyle hocam. Türkiye'nin durumu yani. açık işte. gazeteden Volkan'la ben Hüseyin'e selam gönderiyoruz. Hüseyin Bey'e selam mı gönderiyorsunuz? <gülüyor> <Evet>. Allah Allah. <gülüyor> Bu kadar kötüledik adamı hala. <gülüyor> i̇şte bir de Özgür Bey, bir de var. Ferhat var. İşte Şirin'i arıyor o çocuk da Bulamadı. Ya öyle şimdi gidiyor çocuklarla acaba yapmakta şey çok zor ya. Vallahi ne yapacağız? Ama derim. en iyi onlar kavrıyor Miktat Bey öyle demeyin. Aynen öyle. Değil mi? Yani evet. çok derinlemesine damardan kavrıyorlar aslında meslekeri. Evet. Ben de onları biraz kışkırtıyorum. Gidin diyorum annenize diyorum söyleyin. Ağlayın diyorum. yerlere yatın. Nasıl istiyorsunuz bir şannenizden şey becerip alıyorsanız öyle yapın diyorum. Ya küsün. Gidin öpün diyorum annenizi. Bir tane duman bebekleri alın. Bir tane yangın söndürücü alın. E, dolabınızın yerini değiştirin diye çocuklara ben kışkırtıyorum hocam e, ben de aynı kışkırtma taktiğini izliyorum buradan açıklayayım ha. bütün çocuklara verdiğim konuşmalarda konferanslarda filan siz, siz hemen anne babalarınız ebeveyne ya da ablalarınıza abilerinize gidin ve bu iklim değişikliği için mücadeleye onları katın asıl diyorum aynen öyle yani çocuklardan anne babaya ulaşmak daha kolay olacak gibi duruyor Biz de onu deniyoruz ama işte bakalım yani Türkiye'de yapacak çok şey var. Kaç, on sene oldu hala. Afet anlayışımız çok değişmedi hocam. Evet, maalesef ya. öyle. Yani daha çok taktik ve operasyonelde başarılı olmaya çalışıyoruz. Stratejide yok bir şey, stratejik seviyede. İşte mesela şu seviyedeki bakanlar, başbakanlar yeterince görevini yapmadığı için midir, nedir anlam anlamıyorum. Gidiyor taktiksel ve operasyonel işe karışıyorlar. Madem patlı doğru oraya koşturuyor. La sen o da ne işin varsa, Ondan önce stratejide bazı şeyler gerekiyor. operasyon taktikte yap, yapacağın şeyler stratejide yaptığın hatayı hiçbir zaman düzeltmiyor. Düzeltmez de. Ben şey düşünüyorum. Acaba başbakan bakanlar oradaki şeye güvenmiyor mu? Prokratlara. O yüzden mi gidiyorlar oraya? Yani biraz öyle geldi bana. Yani bir durum var. Bir de şimdi hocam oraya gidiyorlar. Şey de yok. Yani orada AFZ'de psikolojisini bilmedikleri gibi oradaki psikolojiden de etkileniyorlar. Ondan sonra bir barut fıçısına dönüyorlar bir iki gün içinde. Bir psikoloji şey de almıyorlar yani yardım böyle debriefing falan denilen şeylerden de haberleri yok. Böyle bir alemdir gidiyor yani. Bir, bir türlü stratejiye baktıkları yok. Hep saçlık operasyonla uğraşıyorlar. İşte kader olup çıkıyor bundan sonra bu işin adı. Zonguldak'taki kriz masası herhalde dağılmıştır sizi de. Yani Karadon'daki sizi de andık bu kriz masası. Kriz masası deyince, çünkü... Evet. Ölümleri geri getirmiyor, biliyorsun o masalar evet. ama işte o masalarda hala gelmişler bir de ilk kriz merkezi bir <gülüyor> oraya ya e, iki de yani Çinli de bir... Çinli uzman da şimdi gelmişler bütün olay. Öyle o, Ben o zaman o, gözlerimi çektireyim hocam. Madem böyle <gülüyor> göz çekik gözlere şey var. E, siz... Çinli uzman mı almak gerekiyor? Yok Öyle siz mi? ama Mike Judson olarak bulunuyorsunuz artık gözle. Evet olabilir. Çinli-Amerikalı karışımı olabilir. Ha, o zaman <gülüyor> bir Çinli isim olayım. Japonlar bana bir isim koymuşlardı. Bir tane Japon'da bir konferans vardı. Bu 2005'te yok şey vardı. E, Frame, Mehmet nedir? Hoşçakalışması, ilkeleri konuyordu. Evet. O, Japonya'da bir baktım panelde ben varım işte bir Amerikalı bir panelist böyle bir sürü Japon. Bir baktım ismim Mikado yazmışlar. Yani <gülüyor> Gayet uygun. Allah'tan tanım. <gülüyor> Mickey de diye diye Miktat Bey. E çünkü onlarda Miki Mickey be. diye isim var. Japonya'da mı? Evet. ama. Mikat da demişler. Şey dedim ki yani bunun yanlış olduğunu söylesen burada milletin önünde. Bir de harikeli marikeli yapar adam başkadır ya. <gülüyor> <gülüyor> geçti la dedi o Mikat de var yani Mikat'ın öyle resim önünde duruyor. Yani Herkes yapışan bir isim koyuyor. Önemli değil de ben şey siniyorum ama bu sayın bazen bu televizyonlardan arıyorlar böyle forlama çağırmak için. Sayın Kadıoğlu diye aradıkları zaman böyle tuhaf oluyorum. <gülüyor> çok bana itici geliyor ya. Bilmiyorum sayın. Bir de araya bir es koyuyor böyle uzun bir süre. Ben diyorum, söyle ne diyorsun? Yok. Sayın Kadıoğlu sayın Kadıoğlu. Sınıyorum. İşte böyle, bana bey de biraz tuhaf geliyor da. Neyse. <gülüyor> e ama, <gülüyor> Mithat Bey çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi haftalar, hoşçakalın. Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan... Evet, Miktat Kadolu'nun ardından e, şimdi bir başka programa 27 Mayıs e, 50. yıl dönümünde 27 Mayıs darbesi programına geçeceğiz. Ali Bilge ile hazırladığımız. Onunla da e, ona geçmeden önce bugünkü çıkan yazılardan da bu konuyla ilgili bir yazıya rastladım. Ona da kısaca değinerek belki de tam bir girizgah yapma imkanı bulabiliriz. Oral Çalışlar'ın bugün... Radikal Gazetesi'nde darbenin paşası ve Lütfi Kırdar başlıklı yazısında ilginç bazı tespitler var. 27 Mayıs askeri darbesinin 50. yıl dönümü olan 2010 yılının 21-22 Mayıs günlerinde darbenin ele alındığı sempozyum düzenlendi diyor. Ve oldukça e, ilginç bir takım gözlemlerine yer veriyor. E, fakat... Lütfü Kırdar'ın oğlu Üner Kırdar babasının cenazesinde yaşadıklarını anlattı. Diyor ki yani İstanbul'un eski valilerinden kendisi şimdi de bir salona adını vermişler. Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiriyor. Henüz yargılamaların başı olduğu için cenazesi ailesine verilmiş. Lütfü Kırdar valiliği sırasında yaptırmış olduğu zincirli uyu mezarlığında toprağa veriliyor. Cenaze töreni o güne kadar askeri darbeye karşı sessizliğini koruyan İstanbul halkının sessiz bir tepkisine dönüşmüş. On binlerce İstanbullu 27 Mayıs mağduru eski valilerinin cenazesine koşmuştu diyor. Üner Kırdarla e, Kongre Merkezi önünde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde konuşmamızı sürdürdük diyor. Şöyle anlatmış Üner Kırdar babasının durumunu. Büyük kalabalıkla zincirli kuyu mezarlığına geldik. Mezarın başında babamı tam gömmeye hazırlanırken arkamızdaki kalabalık dalgalandı. Vali Paşa geliyor dediler. Gelen 27 Mayıs askeri darbesinin İstanbul valisi ve belediye başkanı General Refik Tulga'ydı. Herhalde baş sağlığına geliyor diye düşündük. Paşa öfkeyle mezarın başına geldi. Nerede bunun oğulları? Diye sordu. Abim Erdem Kırdar benden daha uzun boylu olduğu için onu gösterdiler. Abimi yakasından tutup silkeledi. Birkaç hakaretin ardından yanındaki askerler abimi bir askeri araca bindirip götürdüler. Gözaltına alınmıştı. Endişe içinde babamı gömdük. Kalabalık da hızla dağıldı. Yani böyle bir 27 Mayıs darbesinin özgürlük hareketi olduğu yolunda bazı kanılar var ve özgürlükçü anayasa hukuk işleri yapıldığını da söyleyenler var. Ama bunların çoğunun pek doğru olmadığını söylememiz gerekiyor. Gerekecek herhalde. Bunları zaten Ali Bilge ile de konuşma fırsatı bulacağız. Oldukça ilginç bir değerlendirme dönemine geçiyoruz tam 50 yılın ardından. Şimdi bundan sonra bir ara vereceğiz. Ondan sonra da 27 Mayıs'la ilgili programımıza. Burası Türkiye Radyo Yayın Postaları.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 50. yıl dönümünde 27 Mayıs darbesi açık gazeteler. Saatini Hazırlayan ve sunanlar Ali Bilge, Ömer Madre. Aziz Türk Milleti, bir aydan bir memlekette cereyan eden ve milleti sürat ve korkunç bokanlara sürükleyen halçeleri... Biliyorsunuz, bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş kavgasına da... ...götürmekte olduğunu, her aklı başında vatandaşın takdir ettiğini tahmin. Bu hal nereye kadar gidecek? Bu feci akıbete hissiz ve alakasız seyirci mi kalmak lazım? İşte vatandaşların bu ahvali... ...üzdira dışında aylardan beri düşündüm. Ve bu zelata çıkar yolları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politik ihtirasının şuurlarına verdiği bozukluk dolayısıyla dinlemediler. Ve işi zorla yürütmek sevdasına düştüler. çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal Bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün evlerim şu akla bu memlekette temiz, bir demokratik bir kurmak ve devletin idaresini, milletin iradesini terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz. Evet Açık Radyo'dayız. Açık Gazetesi'nin özel programında, Açık Radyo'nun hazırladığı özel bir programda. 27 Mayıs 1960 tarihinde yani bundan tam 50 yıl önce yarım asır önce Türkiye'de gerçekleştirilen uzun bir darbeler zincirinin ilk halkası modern yakın tarihin olan 27 Mayıs ihtilal o zamanki adıyla darbesinin 50. yıl dönümündeyiz ve onu konuşacağız. Ali Bilge ile birlikte hazırladık. Ali Bilge bu konularda uzun süreden beri. Yakın tarih çalışmalarıyla zaten e, çeşitli programlarımızda da bildiğimiz bir e, programcı dostumuz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet araya da bu bölüm bölüm yayınlayacağız. 50. yıl önemli bir yıl dönümü çünkü. Ve bu Açık Radyo'da da oldukça uzun süreden beri önem veriyoruz. Bu gibi şeylerin yıl dönümlerini anmaya ve özellikle de Türkiye'de son... 15-20 yıldan beri de gelişmekte olan işte tarihi keşfedip tarihimizdeki çok karanlık olayları birbir bir ardından öğrenip şu ya da bu şekilde ve tarihle yüzleşmenin toplumsal sağlama açısından da en önemli noktalardan birini teşkil ettiğini çünkü geçmişi bilemezsek geleceğimize şimdiyi ve geleceği de doğru dürüst kavrayıp ona göre hareket etmenin imkansız olduğunu Daha iyi kavradığımız günler o yüzden de biz bir evet, bu belgeseli de şey olarak düşündük. Yani daha çok kendi kafamızda geçen soruları da e, tarihte bilinmeyen ama sorulması da çok iyi olacak soruları bir çeşit e, ezberletilenlerin dışında olup bitenleri de biraz kurcalamaya yani bu bir bilimsel e, çalışmaya sosyolojik ya da tarih çalışmasına dayanmıyor Daha çok böyle bir işte soruları birbirine getiren sorular üzerinde konuşmayı getiriyor. Zaten bizim, biz esim perisi oluyoruz sosyal bilimciler için. Bakmaları gereken bir gazeteci sorgulaması bilimsel bir sorgulama değil. Ama görülmemişleri, yaşanmış da görülmemişleri. bilinen ya da sonradan bilinmezlik hale gelmiş olguları ortaya koymak 27 Mayısında böyle bir cephesi var Evet yani radyoda mı oldukça genç bir kadromuz var 27 Mayıs hakkında en ufak bir fikirleri yok o zaman doğma, doğmamış oldukları gibi bir de artık ...kendi hayatlarının içinde bir gerçekliğe de tekabül etmiyor... O açıdan da çok önemli... ...yani birçok ses de... İzin verirseniz ben size bir soru sorarım, başlayayım. Evet, Tamam Ben bir şey söyleyeyim... ...birçok ses kaydı da elde etmeye çalıştık... ...Didem Genç Türk arkadaşımız da bunların bulunmasında... ...ve yerleştirilmesinde yardımcı oldu... ...bakalım nasıl bir şey yapacağız... evet buyurun Siz 60 ihtilali gününü hatırlıyor musunuz... ...ve neredeydiniz... İstanbul'da evet, evde. evde evet hatırlıyorum bir olağanüstülük tabii ki herhalde hayatın içinde yani, cadde ve sokaklar şeydi evet evet çok önemli bir değişiklik fakat buna e, fikrende hazır 15 yaşında finaldım ben yani <gülüyor> ailelerden kendi hayatlarımıza yansımasından bahsedecek olursak en önemli noktalardan bir tanesi yani benim e, Ondan sonraki hayatımın ondan sonraki bölümünü ciddi olarak etkileyecek de bir olaya sebep oldu. 27 Mayıs darbesi. Nasıl? Çünkü ben o zaman o yaştaki insanlar gibi, o yaştaki pek çok şehir burç çocukları gibi ben de bunun çok olumlu, mutlaka bu hükümetin devrilmesi gerektiğini bir ihtilal E, havasının estiği günlerde yani siyasetle hiç hemen hemen hiç ilgim olmamasına rağmen böyle bir havaya kapılmış ve kuvvetle destekleyen biriydim. Onun için de bir ferahlık ve iyi bir şey hissettim. Ama daha sonra bu hayatım boyunca unutmayacağım. Önemli bir olaya da dönüştü. Daha sonraki günlerde e, anneannemle, e, Fatma Nişancıoğlu ile e, Önemli bir konuşma geçti aramızda. Şimdi Fatma Nişancı'nın kim olduğunu kim söylemem mi? lazım. E, hem Atatürk'ün hem de İsmet İnönü'nün Maliye e, Bakanlığı'nı yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en, en uzun değil mi? Maliye Bakanlığı'nı yaptı. 15 yıla yakın filan neredeyse. Evet 13 yıl Anladım. galiba. 2 yılda nafıa yani Bayındırlık Baydır. Bakanlığı'nı yapmış e, ve tabi. Hem Atatürk'ün hem de şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli simalarından birisinin eşi. <Gülüyor> Fuat, Fuat Aral. Fuat Aral'ın eşi anneannem evet ve bütün aile gibi o da tabii Halk Partili <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ben ben o zamanlar işte bir de anneannemin çok büyük bir özelliği tek torun olarak beni tamamen şımartan <gülüyor> mahveden yani idölüm tabi. Bir dediğim iki etmemesi dolayısıyla tapındığım ve şımartıp yerlerde süründürdüğüm de bir hanım aynı zamanda. O da bir yanıyla da şeyden geliyor ta dördüncü nişancı Mehmet Paşa. ahvadından gelen biri yani o da o taraftan aristokrasi Peki, varsa. Peki o da Ege'nin Ege'li mi? Ee, hayır. Değil, değil Ege'li. Ama e, yani böyle de bir çok kapsamlı Hı. tuhaf bir buluşma. Osmanlı İmparatörü ile Cumhuriyet'te Kemalist dönemin filan birleştiği bir aile. Ve ben e, onların e, bu Sakıtların, düşüklerin evet. devrimden sonra bu devrim olarak da bakılıyordu. Ve onların cezalandırılmasını ve yaptıklarından dolayı idam edilmesinin de çok kötü bir şey olmayacağını söyledim bir gün. Ve siz 14-15 yaşında falan sizde evet, 15, 15 yaşındayım tam. Ve o güne kadar tek bir söylediğime bile sesini çıkartmamış olan anneannem ki çok köklü bir halk partili şeyi. Bir daha dedi böyle bir şey benim önümde konuşursan seninle bir daha asla ve kata konuşmayacağım dedi. <gülüyor> ve yüzümün pençe pençe kızardığını bu sefer baltayı taşa vurduk nerede yaptık filan diye. Ve bu benim ömrümü derinlemesine etkilemiş olduğunuz sonradan çok sonradan fark ettiğim ilginç olaylardan biridir doğrusu. Yani AK Partisi falan dedi, böyle bir şey kabul edilemez dedi. Yani e, yıllar boyunca e, Türk siyasi hayatında ve e, aydın hareketinde e, analizm duruşunu sergileyen e, çok nadir insan vardır. Yani evet, mezarların de, taşınmasında bile bunu reddedenleri hatırlıyorum. 1989 muydu Menderesler'in mezarları İmralı'dan alınıp evet. getirildiğinde? Hala e, idamları savunan, e, mezarların orada kalmasını söyleyen... E, bir e, topluluk vardı. Halen de var hatta yani. O yüzden anneannenizin bu tavrı gerçekten e, son derece önemli. Ve bir kez daha da e, asla konuşmadık bu meseleyi hmm. ve ben de tavır değiştirmek zorunda hissettim kendimi. Hiçbir şey kavramamayan biri olduğum halde. Bu işte çok temel bir yanlışlık yapıyoruz. Duygusu gelmişti. Onu çok net hatırlıyorum. Ama o duygu e, gelmesine rağmen bu darbe, bak da, bunun adı hiçbir zaman darbe olmadı, olmadı benim Bunun adı inkilap, ihtilal, Devrim ve ikinci Cumhuriyet diye anılıyor. Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak. Bayram olarak kutlandı senelerce ve hatta Taksim Meydanı'nda da kocaman bir süngü heykeli durdu. Yıllar yılı dünyanın ilk ve tek, evet. inşallah da son süngü heykelidir. Kama, orada Kasatura evet. durdu ve bir barış şeyi olarak da... Ne derler adına? Figür olarak. Değil mi? Yani şey, süngünün hı hı. çevresinde de zeytin dalı vardı. Allah'ım yani böyle bir şey nasıl olabilir diye. Bunun altında çekilmiş fotoğrafların tamam. filan da var benim. Yani evet. aklın kolaylıkla alamayacağı şeyler buna da tahmin Bir süngünün heykel evet. olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin merkezinde yer aldığı bir şeydir yani. Evet. Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak evet. kutlandı. E, 980'e kadar. Yani 20 yıl bayram olarak kutlandı ve sizin de bir kısmına benim tüm öğrenim hayatımda bunu biz bayram olarak kutladık. Evet. E, Sizle evet. ailenizle nasıl e, Valla şimdi benim etti ilk karşılaşmam gibi. şöyle. Eee ilkokula başladığımızdan itibaren ki e, o yıllar aynı zamanda 60 70 arasındaki e, 27 Mayıs'ın devamı juntaların Biraz sonra deyince Silahlı Kuvvetler Birliği, e, Milli Birlik Komitesini e, tehdit eden Silahlı Kuvvetler Birliği'nin e, çok faaliyette olduğu dönemler ve 27 Mayıs e, ailede coşkuyla karşılanmış bizimle. Babamdan dinlediğim işte atlı polisler o Ankara'nın ortamında e, gösteriler e, ve o gösterilere katılan abiler, amcaların etrafta çok olduğu, e, kutsandığı, ...bir durumdur... ...27 Mayıs... ...aynı zamanda 27 Mayıs bayram olarak kutlanırken... ...bizde şöyle de bir durum vardı... Annemle babam 27 Mayıs'tan 5 yıl önce evlenmişler. Evlilik yıldönümleri. <gülüyor> Çocuk aklınızda bayramla evlilik yıldönümleri karıştırıyorsunuz. <gülüyor> aslında evliliğin daha sonra babam çok hürriyet olmadığını bana ima etmesine karşı bizde... <gülüyor> ev, Ama evlilik ev, yürüdü. <gülüyor> evlilik ile e, şey, 27 Mayıs birbirinin işine geçmiş şey olarak algılandı. E, ve öyle devam etti. Bir de şu dikkatimi çekmiştir. Benim Ben 27 Mayıs darbesinden bir yıl önce, 11 ay önce doğmuşum ama 60 nesliyle ilkokula falan başladım. O nesilde bir isim şeyi vardır. Mesela bizim sınıfta üç tane Ü Hürriyet isminde arkadaşım vardı, hala var. Cemal ve Gürsel isimleri yoğunluktadır. İnkilap, devrim de vardır Hiç ihtilale rastlamadım yalnız. <gülüyor> Bu isimler çok yoğun. Bu da dikkatimi çekiyordu. Nitekim isimler ve darbeler şeyine baktığınızda 1908 ve 1909 ikinci meşrutiyet ve hareket ordusunun gelmesi döneminde rastlayan, dönemde doğanlar Niyazi ve Enver olarak karşımıza çıkıyor. İşte Enver Ziya Niyazi Berkes oradan esinlenerek isimlendirilmişler. <gülüyor> çok Ee, o döneme baktığınızda ikizlerin hepsi Niyazi ve Enver zaten ama doğan çocuklar Enver ve Niyazi bolluğu vardır. Bizde de hürriyet, inkilap, devrim, Cemal ve Gürsel, 12 Eylül'de evren böyle devam ediyor. Herhalde şimdi de Kemal ismi kullanılabilir. <gülüyor> Kemal ismi her zaman <gülüyor> e, e, <duruşu> bakidir. <gülüyor> yani bizde de böyle bir durum var. Şimdi bu isim ve hürriyet dediğiniz zaman benim elimde de son da aileden çıkamıyoruz bir türlü. Benim eşimin e, e, kayınvalidemin vefatından sonra gördüğümüz bir e, belge var. E, eşimin babası Ali Mutlu çok uzun zaman önce çok genç yaşta e, bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş bir kişi ve bu olay e, 27 Mayıs darbesi olduğu Zaman Şeker Fabrikası'nın Kastamonu Müdürü. Ve kendisi, sonra eşim de 27 Mayıs 1960 günü doğuyor <gülüyor> Meral Mutlu. Ve şöyle bir belge gördük sonra, kayınvalidenin terekesi içinden çıkarken. Sayın Ali Mutlu Şev Şeker Fabrikası Müdürü Kastamonu. imzalı pullu 15 kuruşluk ve 1 kuruşluk tayyare pulunun konduğu, damga pulu ve tayyare pulu konduğu ve 11 Haziran 1960 tarihini taşıyan bir mektupla dilek çağrısı bir şey. Dilek mektubu. Dileğimiz diyor, şöyle başlıyor. Asil gençliğimizin teşebbüsatı, gençlik ve şanlı ordumuzun nihai icraatı ile tahakkuk eden Milli İnkılap ve Hürriyet Harekatı'nın ilk günlerinde dünyaya geldiğini memnuniyetle öğrendiğimiz yavrunuza büyük harfle yazılmış Hürriyet ismini vermenizi hassaten ve bütün kalbimizle rica eder yavruya uzun ve mesut ömürler dileriz diyor. Bu son derece ilginç bir şey o zamanın e, Halit Ruh genel e, düşünce yapısını da çok iyi veriyor çünkü bir kere geç geç. Duyulmuş sizin de tespit ettiğiniz gibi yani Taşra'da bu 27 Mayıs 1960'ta olan bir şey değil daha çocuğa isim verilmemiş olmasına rağmen hemen şey diyorlar işte hürriyet verelim ve bunu imzalayanlar arasında bütün eşraf var yani e, ağır ceza mahkemesi e, başkanı da var, ağır ceza reisi var yapı kredi başkanı e, müdür yapı kredi bankası müdürü var. çeşitli asliye ceza, hukuk işleri müdürü var. Bu nerede Nüfus geçiyor? Kastamonu'da. Kastamonu'daki tüm üst düzey memurlar ve eşraf. Evet, aynen öyle. Yani e eczacılar var, hayırlı uğurlu olsun diyen, işte pek çok hakimler, veteriner müdürü, ziraat müdürü, Ömer Nüfus Bey orada 30'a yakın belki daha fazla imza vardı. Evet. Mi? Galiba öyle evet. İnanılmaz bir şey bu ve dileğimizin kabulü ricasıyla Halk Bankası müdürü diyor mesela apartmanın adını filan da koymuş. Lojmanlarda da oturulanlar var. Yani bütün ve medyada var. Hı -hı. E, i̇şin ilginç tarafı ya da hiç şaşırtıcı olmayan tarafı doğru söz gazetesi Mesul müdürü de var mesela imzalayanlar arasında. Artık isimlerini söylemekte sakıncı da yok herhalde bunca zaman sonra ama gene de e, geçelim. O, gün, yani, o günlerin e, haleti ruhiyesini tam yansıtan evet, bir şey. olağanüstü bir şey. Bir de ilginç bir nokta var. Madem ailelerimizle övünme, övünme faslına da geçtik. Ee, hem annesinin rahmetli annesi Muhalle Hanım'ın hem de Ali Bey'in Gastamonlu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Mutlu'nun böylesine kuvvetli bir mahalle baskısı denmek herhalde yanlış olmaz böyle bir durumda. Bütün eşrafın hakimlerin, gazetecilerin yerel matbuatın, eczacıların filan katıldığı nüfus müdürü veteriner müdürü vesaire e, Göbek adı olarak dahi koymamışlar. Meral Mutluydu. Bizim sınıfta çok vardı. Buna iyi, buna iyi direnmişler Evet. Bakın yani. e, öyle bir ortam ki ben Ankara'da Anıttepe'de işte o bölgede geçti hayatım, çocukluğum. Oturduğumuz apartmanın ismi Hürriyet'ti. <gülüyor> Okuduğum ilkokul Hürriyet İlkokulu'ydu. Böylesine nakşetmiş bir evet. pozisyon. Ve o bölgede aynı zamanda hem 27 Mayısçılar... Ve çocukları, işte Anıttepe, Bahçelievler, Mevusevleri o bölgede. Hem de daha sonra değineceğiz herhalde 27 Mayıs'ın emekli ettiği subayların çocukları biz aynı okullarda okuduk. Ve sürekli de bayram vardı bu e, Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Böyle de 20 yıl bu ülke bu darbeyi. Yani seçilmiş yöneticilerin devrilip, askeri bir darbeyle devrilip, Ondan sonra da idamlarıyla sonuçlanan ve ağır cezalara çarptırılmalarıyla sonuçlanan ve yolsuzluk filan gibi suçlardan değil yani. Diktatörlük kurmakta suçlanıyorlar. Temel şey evet. o. Ve bunun hürriyet getirdiğini söyleyerek bunun bayramı da kutlanıyor. Yani dolayısıyla yani hakikaten hani e, Mutlu ve eşi Muhalyan Mutlu'nun e, yürekli bir, cesurca bir şey onlarla da iftar ettiğimi buradan bir Kesinlikle. kez daha söyleyeyim. Anneannenizle de söyleyebilirsiniz. <gülüyor> Mesela e, büyük bir şey vardır yine onun e, a, e, alyans bağışlamasını. Onu soracaktım ben de evet. Mesela annemle babam bağışlamış. Onu tutanağı var bende. Bir pedür kağıtta sizin bu şeyde olduğu gibi ee, ve biliyorsunuz daha sonra çok pişman olurlar bu alyanslarını bağışlayanlar. Çünkü onlarla üst düzey e, bürokrasiye lojman yapılır. O yüzden de Ankara'da evleri alyans evleri bir bölge mahallesi. vardı. Alyans Mahallesi. Evet. Öyledir yani. İsmi de resmen evet. alyans mahallesi Maalesef. olarak geçiyor değil mi? Ondan sonra çok pişman olmuşlardır. Alyanslarımızı bile verdik biz bu devrimi ama devrim bizi görmedi gibi. <gülüyor> Tamamlanmadı. <gülüyor> Tamamlanmadı değil. gibi. Evet ailelere yansıması aşağı yukarı böyle. Hayatımızdaki 27 hayatımızda çok önemli, önemli bir yeri var yani. Çok önemli bir yeri var evet. Yani o süreç içerisinde de çok farkında değildik bugünkü şeyde. Ama yani e, bir de şöyle bir şey var. Yani bu e, çok şey yazılmış çizilmiş belki anılarda pek çok kitap var 27 Mayıs'la ilgili. Onlardan çok bilgi ediniyoruz ama resmi yine tarih şeyine baktığımızda Ee, aktarımda böyle bir durum söz konusu değil. Yani ne 27 Mayıs öncesi ne 27 Mayıs darbesi ve sonrası gelişmeler özel çabalara şey olarak son 15-20 içerisindeki bir takım yayınlarla da arttı. Çünkü 27 Mayıs'ın gadrine uğrayanlar çok enteresandır. Bu bayram deyince ben hep şöyle, şeye gülerim. 27 Mayıs'ın yansıda da hapsettiği insanlar Orada eza cefa çekenler daha sonraki siyasal hayatlarında 27 Mayıs bayramlarında törende hazır bulundular. Evet bu da bir başka Stockholm sendromu evet, nedir? Yani darbeyi yapanların önünde o bayramlarda şeyde bulundular törenlerde hazır bulundular konuşma yaptılar desteklediler. Çok enteresan bir şey. Yani bunlardan biz mesela Hayrettin Erkmen. Dışişleri Bakanlığı yapmış bir insan. Çok insan var daha sonra 60'lı ve 70'lerde. Yassı da yargılanıp Hüküm giymiş, eza cefa çekmiş ve 27 misli törenlerinde bulunan insanlar. En azından biz böyle bir şey yaşamadık gibi çok zor evet, bir şey yani. Evet çok Düşünebiliyor musunuz? Ama bunu yapmaya mecbur değillerdi. Değillerdi. Evet yani burada onlarla çok iftar etmek imkanımız Kesinlikle yok. Kesinlikle ben evet. yani inanılır <gülüyor> gibi değil yani. Bir çeşit işkencecisine aşık olma stokholm sendromunu insan ister istemez evet. düşünüyor doğrusu. Ama yani çok bir de tabii siz şey söylediğiniz için şimdi aklıma geldi. ya yani Mahkemelerde yassı adada yapılan yargılamalar bir bakım bir yönüyle şarad gibiydi. Yani tam bir göstermelik operatik bir şey bir yanıyla da muazzam bir zulmü. sonradan çok çok yıllar sonra öğrenebildiğimiz ahar baskı, işkence durumları olduğunu da öğrendiğimiz bir süreç yani bu. Buluşma sonunda açık olarak konuşmaya başlandı. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanat burada ne olduğunu göstermek için ayağa kalkacak. Hazin bir hava vardı. Yani Demokrat Parti iktidarına çok çekmiş olanlar bile o adamların bir kısmının hallerini orada düşünüldükleri durumu, düştükleri durumu gördüğü zaman bir rahatsızlık duymuşlardır. Özgürlük diyoruz ama yani ...çok ciddi şeyleri var. Yassıada Mahkemesi... E, ...yani... E, ...istiklal mahkemelerine... ...benzeyen halleri olan bir mahkemedir. E, yani gerçekten... ...hem savunma hakkı açısından... ...hem oluşturulma biçimi açısından... ...hem de Yassıada'da yargılandığı... ...bölgedeki adanın... E, ...idari... E, ...zabitan grubu tarafından... ...belirlenmiş... ...bir atmosferdir... Ada komutanı Tarık Güryay mahkemelerde elinde kızılcık sopasıyla dolaşan bir adamdır. Bir savunma ortamında ada komutanının, hapishane komutanının elinde sopayla dolaşıp ikaz etmesi, kimilerine siz böyle konuşacaksınız demesi, kimilerini dövmesi. Patrin üçlü zorlu adaya getirildiğinde bir temen tarafından arkadaşlarının önünde silme tokat dövülür. Buralarda e, enteresan dışişleri şeyler Bakanımdan dışişleri bahsediyor. bakanından bahsediyoruz ki yani Türkiye tarihinin çok önemli dışişleri bakanlarından bir tanesidir e, ve de çoğunlarca da metin bir adamdır yani da idama giderkenki tavrı da son derece ben Semih Günver Bey'den dinlemiştim. Ben de ondan diyor. dinledim. Ve de onun Aynı kitabında şekilde. da çok iyi anlatır. Çok başı dik olarak gitmiş ve hepsine de aşağılayıcı, evet. kare şeyler söylemişler. Jelladını bile isteyip kendisi, kendisi infazını, infazını gerçek gerçekleştirmiş. Ee, yani 27 Mayıs'ta çok bilinmeyenler var benim bu süre içerisinde. Bir bilinenler var, bir yutturulanlar var. Yani biz yıllarca işte alkışlar 27 Mayıs olmuş bir şeyden geliyoruz, ortamdan geliyoruz. Peki Dışişleri Bakanı'nı mesela hangi gerekçeyle mahkum ediyorlar? Vatanı satmaktan mı? Nedir dış politikada ne yapmaktan dolayı? Sanık Celal Bayar, Türk Ceza Kanunu'nun 146 Taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Yani 24 Anayasası'nın şey olması, anayasa ihlal ve diktatörlük kurmak. E, i̇sterseniz bu noktada e, keselim yayınımızı. ve bunu bir dizi olarak bizde günümüzün modasına uygun olarak bir dün dizi şeklinde yapalım. Zaten 50 yılın muhasebatını da kolay kolay böyle bitirem bitirmek mümkün değil. Ve bu ilk bölümü burada kesip yarın bu diktatörlük meselesinden de suçlamalardan da devam edelim. Burası Türkiye Radyo Yayın Postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri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 Değerli dinleyiciler, yaz saatini açıyorlar. Hazırlayan ve sunanlar, Ali Bilge, Ömer Madra. Evet, Açık Radyo'dayız ve Açık Gazetesi. Onun bugün bu 27 Mayıs darbesinin 50. yıl dönümünü Anan Bu Program dizisinin birinci bölümüyle bitiyor. Biz e, şimdi bugün e, hatırlayacaksınız. E, abi Haluk'a yoktu. Volkan Artunç'la Deniz Ömer Madra. Size bugün Açık Gazete'yi yaptık. Şimdi bugün Açık Gazete'yi de bir gün önceki bir anmayla bitirelim istedik. Duke Ellington gelmiş geçmiş en önemli... büyük orkestra caz orkestrası şefi aranjör besteci ve dünya müziğinin dev isimlerinden birinin ölümü 24 Mayıs 1974'tü ee, Onun onu anmak üzere onun imza sayılan parçalarından biri olan Karavanla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. 갔을